Ne var ne yok Karagöz'üm? İyidir acı var. Her zamanki gibi devletimize, milletimize faydalı olmak için çalışıyoruz işte. Sen lafa böyle girdiğine göre bir şeyle uğraşıyorsun anlaşılan. <gülüyor> Dünya Erkekler Günü diyorum. Ne diyorsun? Canım Dünya Kadınlar Günü diye bir şey vardı ya, onu kuru kuru kutlamak yetmez. Kalıcı bir şeyler yapmak lazım. Yani? Yani Dünya Erkekler Günü'nün olmasını teklif ediyorum bundan sonra. Bunun Dünya Kadınlar Günü'yle ne alakası var anlamadım. Yahu kadınlar erkeklerle eşit olmak istiyoruz demiyorlar mı? Diyorlar. Ben de durumu eşitlemek için Dünya Erkekler Günü de olsun diyorum. İlahi kara gözüm. Hadi bakalım hadi. Şimdi imza topluyoruz. Sen de at bakayım şuraya. Ha, oldu tamam. <gülüyor> Sayende Ruslar aratmaz olacağız galiba. Rus mu? Niye öyle dedin şimdi durup dururken? Onlarda da Dünya Erkekler Günü' var da ondan. Hadi ya. Tarihte bir ilk olamayacağım anlaşılan. Ama olsun. Benim gün projelerim daha çok. Ne mesela? Dünya yemek günü. İlk önce mideden başlamışsın kara gözüm. E Benim için ilk mesele. Sonra? Sonra dünya ense günü. O günü çalışmayıp ense yaparak kutlayacağız anlaşılan. Aynen öyle. Sonra dünya lakırdı günü. İlahi kara gözüm, tam sana göre bak. Sonra dünya sizler günü. Zavallılar bari bir gün mutlu olsunlar. Ya ya... Sonra Dünya Dedeler Günü, eşitliği sağlamak lazım tabii. Ardından Dünya Anne Anneler Günü. Başka var mı? Daha bitmedi. Dünya Hemşeriler Günü. Geldik Ekmek Parası uğruna İstanbul'a unuttuk Hemşerilerimizi acıvattı. Anladım Karakızım, anladım. Daha sonra. Sonra neydi ya? Bak Rusya'da Su Günü, Balıkçılar Günü, üniversite öğrencileri Günü var Karakızım. Ayrıca Bahar ve Emek Bayramı Günü de var. Hani kopya çekmek istersen diye dedim. O zaman bize de dünya hamsi günü, dünya emekliler günü olsun. Kopya da aramızda kalsın. Kalsın kalsın. Her güne bir gün yani. Hah aynen öyle var. Eşitliği sağlamak, kimseye haksızlık yapmamak lazım. Yaşasın dünya erkekler günü. Anladım Karagözüm. Sen bu günlerin anlam ve önemini kavradım diyorsun. Öyle bir kavradım ki biraz daha sıksam boğulacaklar. Hadi bakalım sana kolay gelsin.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 Serkan Öztürk, teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşt, gürültü yapmayın stüdyodayız. Pardon,